Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Töker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay Günaydın Çiğdem, merhabalar. Günaydın, merhabalar, günaydın. iyi yayınlar, iyi yayınlar, merhaba, günaydın. Evet, Kanal İstanbul Haber <gülüyor> programında bir, önce birkaç fikri takip yapalım demiştik galiba. Evet, evet. Ee, o takip... evet. onunla başlayalım. Bu e, şeyle ilgili Kanal İstanbul'u ilgilendiren, ona değen, içinde Kanal İstanbul adı geçen e, iki ihale haberiyle ilgili e, gelişmeyi not düşelim istedik. E, i̇lki bu, belki anımsarsınız, ya, belki değil mutlaka, e, siz anımsarsınız da, dinleyenlerimiz de anımsayacaktır. Bu iki ay kadar önce, e, işte gerçek Kanal İstanbul ihalesi, başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazının içeriğini yayında biz işlemiştik. Bu Halkalı Isparta Kule demiryolu'nun Kanal İstanbul geçişi ile ilgili bir ihaleydi bu. Küçük bir hatırlatma yapayım. İşte EBRD daha uzun bu demiryolu projesinin bu kısmını finanse etmeyeceğini gereke belirtmese de duyurmuştu kendi sitesinde. Ve bizler de bunun kamuoyundan biraz saklanan bir şekilde pazarlık usulüyle ihale edildiğini, birkaç firmanın davet edildiğini ve Gülermak, Taş Yapı, Yapı ve Yapı firmalarının en düşük teklifi verdiğini, muhtemelen bu firmaların üzerinde kalacağını, ihalenin, Konuşmuştuk, yazmıştık. Şimdi aradan iki aylık bir süre geçti. Bu sözleşmenin imzalanmış olduğunu öğrendik. Yani kesinleşmiş. Ee, bu da bizim şeyde sözcüde e, bunu bir arkadaşımızın e, Yusuf Demir'in haberiyle e, kesinleşmiş oldu. E, yani Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, bu Kanal İstanbul geçişi demiryolu projesini e, netleştirmiş oluyor. 3.1 milyar liralık bir büyüklükten bahsediyoruz. Devasa bir yatırım e, bütçe açısından. Ve o haberdeki bir diğer bilgi de e, bugünlerde inşaatın başlayacağı, başlamış 23 Ağustos tarihi verilmiş. Ve 2024 sonunda da tamamlanacağı. E, bu böyle. E, diğeri ise yine geçen yayınımızda bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Nadir Ataman'ın bir e, mesajı vardı, sosyal medya hesabında. Yani bu ihaleyi artık e, içeride kesilmişti gibi, Kalyon ile Kalyon ve Çin firmasına verildiği, China Communication Construction e, isimli firmaya verildiğini e, söylemiş Biz bunu işledik e, ama tabi bir kulis bilgisi gibi gözüküyor, o zaman da öyleydi, resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ben Nadir Bey'i aradım, kendisine sordum bunu. Kısa bir görüşme yaptık. O yani, bilginin içeriden olduğunu söyledi. Firmaların bu projeye çalıştığını yani hani böyle kulis haberleri olur ya piyasa aktörleri, oyuncuları, hı hı. konuşurlar bir fısıltı gazetesi deriz biz buna. İşte Ankara'da da kulis gazeteciliği çok geleneksel bir şeydir aslında kökleri vardır. Ee, o nedenle hani belki çok iddialı bir şekilde şudur e, diyemiyoruz ama e, ortada bir gayri resmi diyorum. Yani bir mutfakta pişirilen bir durum olduğu anlaşılıyor. Zaten e, yani son olarak bu konuda şunu söyleyeyim. Bu pazarlı usulü büyük ihalelerde iktidarın böyle bir yönelimi var uzun yıllardır. Büyük inşaat projelerinde altyapı yatırımlarında bir şeye karar veriliyor ee, yani bir aslında o ihalein kime gideceği de önceden belli ee, ve sırf hani bir ihale yapılmış olsun diye bunlar benim yorumum yani bu konuda yüzlerce haber ve yazı yazmış gazeteci olarak söylüyorum ya yani bu yorum da beni bağlar ee, önceden pişiriliyor bir karar veriliyor ve sonra işte en uygun en şeffaf olmayan katılım en düşük olan, rekabete en açık olmayan usul olan pazarlık usulüyle bu böyle duyurulmadan veriyor ve e, bir firmaya, bir firma grubuna gidiyor. ve Birçok altyapı projesi son 3-4 yıldır bu şekilde gerçekleşti ve hala da sürüyor bu. Yani Kanal İstanbul'la ilgili büyük ihalelerin bölünecek bu. E, bu şekilde yapılmaması ve tasarlanmaması için de e, bu Yakın tarihteki politik tercihleri bakmamıza bir sebep yok. Evet ben bir de şey söyleyeyim. Yani bu EBRD dedin Avrupa inşaat yani yeniden yapılandırma ve kalkınma bankası mı diye mi çevireceğiz onu? Öyle bir uluslararası Avrupa kuruluşu herhangi bir katkıda bulunmayacağını açıklamıştı değil mi? Evet, evet evet internet sitesinde yani onu ben görmüştüm. Hatta yazıya da koymuştum. Herhangi bir yalanlama gelmedi. İnternet yani. sitelerinde vardı yani. Evet, bu finanse etmeyeceğiz diye. Evet ve, ve bu özel olarak davet edilen ne demek peki? Yani gülermak yapı ve yapı taş yapı. Ortak şu demek, şu demek. Yani e, aslında bakıldığında yasa dışı bir durum yok. Ama e, böyle olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir ihale usulü var. Yine bir B. kamu ihale kanununun pazarlık usulü düzenleyen maddesi bu. Ee, yani işte bir büyük bir işte salgın hastalık, e, deprem, büyük bir afet, önceden öngörülemeyen durumlar olduğunda normalde aslında vatandaşın e, hakları zarar görmesin diye kamuyu düşünerek, kamu yararını düşünerek kanun koyucunun koyduğu bir madde bu. Neden? Normal ihale şeffaf, açık ihale usulü biraz zaman alıyor. Katılımcısı çok olduğu için. Herkes katılabildiği için ve prosedürü uzun olduğu için. Bak, örneğin bir yıkıcı bir sel işte bizim yaşadığımız gibi olduğunda bir köprü yıkıldığında onu açık ihale usullerine tabi olmadan çabucak e, sonuçlandırmak için e, kanun koyucunun kamu kuruluşlarına, yatırımcı kuruluşlara tanımış olduğu bir yetkiydi aslında bu. Evet biz şimdi bir felaketler dönemindeyiz ve bir pandemi dönemindeyiz ama bunun bir yıllık bir geçmişi var, bir, bir buçuk yıllık bir geçmişi var. Onun çok öncesinde son 4-5 yıldır işte kitabına da benim yazdığım kitaba da konu olan evet. olağan işler diye e, yeni bir evet yani bayağı apaçık ortadaki o Ekstradan bir olağanüstü hal yok ve olağanüstü hali gerektirecek bir şey olmamasına rağmen özel olarak olağanüstü evet. hal şartlarında davet evet. edilen özel şirketler evet. var. Çok sınırlı sayıda yani dışarıdan bir firma dediğinde mesela X firması desek ki sen... Kamu kuruluşuna, Ulaştırma Bakanlığı'na, devlet demiryollarına, karayollarına dese ki ben de bu işler, işlerde yetkinim, yeterliyim, bakın şu şu şu işleri yaptım, beni niye davet etmediniz, beni de davet edin dediğinde birçok kez %90 idareden hayır yanıtı alıyor, edinmiyor yani ve mahkemelerde birçok bu konuda davalar yürüdüğünü biliyoruz. Yani o, o nedenle önceden muvazalı ve anlaşılmış olduğu izlenimi yoğun bir şekilde var. Evet. Bu şey ayrı bir şey. Evet. Da başlık. Da devam edeceğiz. Evet. evet. E, bunların dışında e, as, asıl e, değinmek istediğim, mercek tutmanın çok faydalı olacağını düşündüğüm e, bir makale var. O makale de ee, yine yayınımızda daha önce e, paylaştığımız adını bu Çok Disiplinli Bilimsel Değerlendirme Kitabı var, Kanal İstanbul'la ilgili adı bu. Ee, İBB'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayını hazırladığı bir seçki bu. Etraflıca pek çok, yani Kanal İstanbul'un e, etki alanına giren tüm e, disiplinlerden e, değerli akademisyenlerin, uzmanların e, katkıda bulunduğu bir kitap. Bu burada kanalın olası meteorolojik etkileri başlıklı makaleye değinelim e, istedim. E, Profesör Doktor Sibel Menteş, Profesör Doktor Yudan Ünal, Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu'nun imzaları olan e, makale bu. E, bu makale mercek tuttuğumuzun sebebi de şu, yani bir malum bu kanal İstanbul tanımlayan birçok şey kullanıyoruz ya bir yandan da bir aslında bir emlak projesi boyutu var. Devasa bir emlak projesi bir uydu kent öngörüyor. Ek 500 bin nüfusu içereceği açıklanmıştı. Ki daha önce bunun 1 milyon üzerinde olacağı söyleniyordu. Sanırım bu düşürüldü sonra. 500 bine düşürüldü. Bakanların değişik vesilelerle yaptığı açıklamalardan haberlerden ee, bildiğimiz kadarıyla her iki yakada 250'şer binlik e, nüfusa karşılık gelecek şekilde binalar yapılacak, konutlar. Ee, yükseklikleri de Sayın Cumhurbaşkanı'nın yatay mimariyi önceleyen beyanatları dolayısıyla ve talimatları dolayısıyla altı katla sınırlandırılacakmış. Şimdi neticesinde böyle bir... E, hayata geçirilirse bir uydu kentli yapılacak Kanal İstanbul'la birlikte. Yani işin rantını, emlak spekülasyonunu, işte sınıfsal eşitsizliği arttırmasını, kalabalığını filan bir yana e, bırakacak olursak bütün bu olumsuz sonuçları. Bu makale pek de tartışmadığımız, akla gelmeyen e, bir şeyi e, gündeme taşıyor. Şehrin iklimli ve hava kalitesini olumsuz yönde etkileyecek. Hiç, ee, hiç aklımızdan çıkmayan bir mesele. <gülüyor> evet, sizin öyle tabi, tabi yani e, ama hani, genel anlamda böyle evet, bir evet. kaldıysa bir ana hakkında çok tartışılmayan bir şey. Ee, orada biraz tabi e, çok bilimsel ve analitik yaklaşımlar var. Başta i̇şte şey şey söylüyor hocalar. Şehirleşme, kentleşme güzey karakterisini değiştiriyor. Bu da enerji ve atmosferik dolaşımı etkiliyor. Ve e, şehirleşme, ekstra şehirleşme sıcaklığı arttıracağı için bu rüzgarları ve yağış rejimini de değiştirecek. Ve diğer yandan da kanal buharlaşma yoluyla bir nem yaratacak. Evet, ee, çok, çok çarpıcı bir bilgi. Çok çarpıcı değil mi? Evet. Şimdi işte tam da bu noktada e, makalede bu makalede tekrar isimleri alalım, e, Profesör Menteş, Profesör Ünal, Profesör Kadıoğlu'nun makalesinde çet raporuna yani bu e, ilan edilen resmi çet raporuna atfen eksikliklerle dile getiriliyor. Yani e, bu konunun yeterince tartışılmadığı, yani işte sabah erken saatlerde ne artış olacak ama en önemlisi, pardon onu atladım, e, Kanal İstanbul İstanbul Havalimanı'nın batısında planlanıyor, deniyor. Ee, işte yapılacak kanal ile evet, çevresindeki yapılaşma dikkate alındığında bir simülasyon yapmış hocalar. Onun görselleri de var. Makale çok ayrıntılı. Ee, görselleri var. Grafikleri var. Ee, sıcaklık değerlerinde artı iki dereceyi bulan bir artış öngörülüyor bu simülasyon sonucuna göre. Ve e, sabah erken nem artışı ve bölgenin üzerindeki bu e, bu sislerinin Yatay görüş mesafesini kısıtlayacağım ee, ve bunun da e, kanalın kuzeni çok yakın konudaki İstanbul Hava Yamanı üzerindeki düşük görüş ve düşük bulut tabanı nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarında olumsuz etki oluşturacağı tespiti var. Evet, şimdi bunun bir ufak e, ekleme yapayım, yani daha doğrusu bir soru. Yani... E, Ortalama sıcaklık değerlerinde 2 derece Celsius bir artışı öngörüyor. Bu olağanüstü önem taşıyan ve küçük gibi gözükmesine rağmen büyük sonuçları evet. olabilecek, feci sonuçları olabilecek bir şey diyebiliriz herhalde. Hiç kuşkusuz. Tabii yani sizlerin itisası ve deneyimi çok daha fazla bu konuda. Yani altını çizmek ve dikkat çekmek Hı. gerekiyor. Çok çok tabii ki yani e, artı iki derece. E, iş işte Bu kadar hayati ve temel bir tespit çet raporunda yok. Yokmuş yani. E, <gülüyor> Hocam bunu söylüyor. Ee, etkisi e, değerlendiren rapor da yok yani. Harika. Evet. evet Hatta bunu böyle biraz madde madde de makalenin bitiminde yedi madde şeklinde şey yapmışlar, özetlemişler. Ama öncesinde biraz ee, böyle can sıkıcı bir tespit var. Yani burada felaket tellalı gibi cümleler kurmak istemem. Ama tırnak için de söyleyeyim. Ee, o modellemeye göre bu e, rüzgar alanı kanal üstünde yerleşim yoluna bağlı olarak değişiyor. Ve denilmiş ki buradan harekette uçak ve helikopterlerin kalkış ve inişlerinde maruz kalacağı rüzgarın yönü ve şiddeti çok önemlidir. İniş ve kalkışlarda özellikle geceleri rüzgarın yön ve şiddetindeki büyük ve ani değişiklikler kazalara yol açabilmekte. Şimdi bu alıntının ardından e, Kanal İstanbul Çelik raporunda söz ettik ya demin e, birçok eksik tespit edilmiş diye. 7 e, madde sıralanmış. E, yani bunları böyle paylaşmakta fayda görüyorum. Onları bir okumak istiyorum yani makaleden. Evet son derece önemli. Yani bu, bunların ÇED raporunda yer almamış olduğuna insan inanamıyor gerçekten. Çünkü hayati şeylerden gerek iklim için gerekse uçak ve helikopterlerin iniş ve kalkışlarıyla ilgili e, felakalade büyük problemler yaratabilir. E, evet lütfen okursan. Tabii. Şimdi bir Meteorolojik verilerin etki değerlendirmesi ve yorumu yok. 2. Ee, kanalın neden olabileceği bu sisi potansiyeli ve düşük görüş problemleri ele alınmamış. 3. Ee, kanalın neden olabileceği kuvvetli çapraz rüzgar, hamle ve türbülans problemi dikkate alınmamıştır. 4. Kanalın neden olabileceği hava kirliliği asit yağmurları ve bunun gibi halk sağlığına, tarihi yarımada ve diğer tarihi eserlere, bitki örtüsüne ve su kaynaklarına olası etkileri doğru ve yeterli bir şekilde incelenip değerlendirilmemiştir. 5. Kanalın etrafına yapılacak yerleşimlerin şehir iklimine ve kent ısı adası etkisi ve bunların neden olabileceği afet boyutundaki can kaybı tehlikesi incelenmemiştir. 6. Deniz su seviye yükselmesi ve küresel iklim değişikliği konusu doğru ve yeterli bir şekilde işlenmemiştir. 7. Kanal İstanbul'un rüzgara ve dolayısıyla İstanbul Havalimanı'na olası operasyonel etkileri hiçbir şekilde incelenip dikkate alınmamış ve herhangi bir çözüm önerisinde bulunulmamıştır. Nefesim kesildi. Bir şey yorum yapmayacağım. Programı bitirelim burada. Bitirelim. Makale burada sona eriyor. Evet. Yani çok e, olabilecek e, gerek e, Türkiye, gerek İstanbul yerel halk için e, e, İstanbul'un bölgelerinden başlayalım. Gerek İstanbul'un geneli, gerek Marmara, gerek Türkiye, gerekse dünya açısından son derece e, önemli etkileri olabilecek şeylerden bahsetmiş bu üç. Birim insanı. Evet. Ve bunların hiçbiri biri ÇED raporunda da yok, öyle mi? Tespitleri o yönde Profesör Doktor Sibel Menteş, Profesör Doktor Yurdanur Önal, Profesör Doktor Mikrat Kadoğlu'nun e, kanalın olası meteorolojik etkileri başlıklı makalesi. Evet. Yani <gülüyor> Çınarın proje sebebi bu mu acaba? Aklı başında mı? Yani. E, karay mizahı da geçen ironiyi de geçen bir e, şey izlenim verdi bana şimdi bu çılgın proje dediğiniz ama gerçekten e, toplumun insanların, halkın e, yurttaşların haklarının bu kadar e, ihlal edildiği bu kadar dikkate alınmadığı e, bir projeden söz ediyoruz insan hakikaten aklı hafızası almıyor başta yaşama hakkı olmak üzere yani her türlü bütün temel hakların tamamını yalnız insan haklarının da değil üstelik. Orada yaşayan bütün canlılar aleminin, bitkilerin de hayvanların da hayat hakları ortadan kalkabilecek kadar büyük tehlikeli şeylerden bahsediyorlar bu üç profesör, uzman profesör. Yani ortalama iki derecelik bir sıcaklık artışının nelere yol açabileceği üzerinde sayısız rapor okuduk ve okumaya devam ediyoruz. Sadece bu bile yani yeter ama onun dışında bizzat kendileri de söylüyorlar senin de okuduğum gibi biraz önce afet boyutundaki can kaybı olabilir tehlikeler yani şehrin iklimine ve kentin o bilinen ısı adası etkisi denen yani betonlaşmadan ve çimentodan asfalttan falan yükselen etrafa göre yeşilliğe göre çok daha yüksek olan şeylerin neden olabileceği afetler hiç bunlar incelenmemiş ve çet raporuna alınmamış. Nasıl çet raporu veriliyor? Kim veriyor bunları? Yani işte bu çet raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şeyiyle hazırlanıyor. Otorite, o bir yandan da Ulaştırma Bakanlığı. E, yüksel proje hazırlamıştı. Yüksel projenin bir, o da bir alt e, çınar mühendisliği galiba bir firma daha vardı. E, onlara taşer etmişti. E, şu anda rakam ezbere hatırımda değil ama bu chat raporları içinde bütçeden bayağı paralar ödeniyor yani firmalara. E, onu da not düşmek lazım. Halkın cebinden geliyor Halkın ve böyle cebinden, evet, evet. cebinden çıkıyor ve çeyr raporu hazırlanıyor ve bunların hiçbiri ne yani meteorolojik veriler dikkate alınmıyor. Siz görüş problemleri, uçakların Uçak meteorolojik dikkate alınmıyor. Evet. Ya çok acayip yani. Deniz seviyesi yükselmesinden de bahsedilmiyor ki programa girmeden önce konuşuyorduk. Yani 100 yıl içinde Marmara Denizi'nde 20 santimetrelik bir yükselme olduğu da uluslararası bir raporda belirtilmişti. Bu da Marmara'da olan bir hadiseden bahsediyoruz. Ve gittikçe de deniz seviyelerindeki yükselmeden bahsederken bütün bunların dikkate alınmaması çok çarpıcı yani. Evet. Yani projenin e çok uzun bir zamana yayılacağını dikkate aldığımızda gerçekten de e, siyaseten, e, iktidarın siyasi ömrünün bu projeyi tamamlamaya e, yetmemesini dileyerek ben sözlerimi noktalayayım. Evet, hakikaten böyle. Yoksa insanlığın ömrü yetmeyebilir <gülüyor> bunu evet. tamamlamaya diyelim. E, çok teşekkür ederiz vallahi yani. Kanal hani İstanbul Ana haber adını verdiğimiz bu belki de yanıltıcı bir isim olabilir ama resmen biz bir te, Kanal İstanbul bir televizyon kanalı gibi böyle haber <gülüyor> verme durumundayız ve konuşulamayan şeyleri. Hiç konuşulmayan şeyleri burada hem de bilimsel raporlarla konuşuyoruz sayende. Çok teşekkür ederiz. Ben, ederim. ben teşekkür ederim bu olanağı sağladığınız için. arkasında da gelecek tabi sürdüreceğiz. Değil evet, sürdüreceğiz. Değil. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşmek üzere. Evet, Kanal İstanbul ana haber programının bir tanesini daha sonuna geldik. 15 gün sonra devamını da getireceğiz. Bu programların bayağı bel, belli bir üzerinde hiç medyada, yaygın medyada hemen hemen hiç konuşulmayan yönleri ki programın içinde de konuştuk hem e, İstanbullular, İstanbul'un o bölgelerinde yaşayanlardan başlayarak genel olarak İstanbullular, Marmara'dakiler ve Türkiye'deki insanların olduğu kadar bütün dünyadaki insanlar açısından da son derece önemli etkileri ve sonuçları olabilecek bir büyük Projeden bahsediyoruz ve bütün bu uzmanların kaleminden çıkmış itinalli olarak hazırlanmış işte üç profesörün Sibel Menteş, Yurda Nur, Ünal Bey, Miktat Kadil'nin hazırladıkları ve işte daha önce de almış olduğumuz çok disiplinli bilimsel değerlendirme başlıklı kitabından bir makalede net olarak ortaya koydukları çok önemli. Olumsuz sonuçların hiçbirinin çevresel etki değerlendirme raporunda yer almaması başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Ve bu şeffaflığa ulaşılması şart. Yoksa gelecek İstanbulluların, bölgedeki insanların kendilerinin yanı sıra çocuklarının ve torunlarının ciddi şekilde etkilenebileceği bir durumdan bahsediyoruz. Bu konuşmaya devam edeceğiz 15 gün sonra. Kanal İstanbul Haber Bülteni Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Töker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay